Kendisi dostluk arzu ediliyor. İnsan çok sevdiğini çok anar, çok andınla O'nun dostudur muhakkak. Diğer bakımda dini yaşayarak temsil etmemiz isteniyor. Çünkü Cenab-ı Hak, işte böylesi vasat bir ümmet olarak kıldı, ki bütün insanlara Allah'ın şahitlesini buyuruyor. Demek ki her Müslüman, Allah'ın şahidi, dinin temsilcisi. Cenab-ı Hak o şekilde tayin istiyor bizde, tayin ediyor. Ve peygamber de şahit olsun buyuruluyor. Yani daima kendimizde bir tefekkür edeceğiz ben ne kadar Allah'ın şahidiyim? Yani Kur'an ve sünnet hayatımın muhtevasında ne kadar var? Aile hayatımda ne kadar var? İçtimai hayatta ne kadar var? Meslek hayatında ne kadar var? Vicdani hayatımda vicdani duygularım nasıl? Allah Resulü'ne ne kadar benziyorum ben? Bir bu muhasebe içinde bulunmamızı Cenab-ı Hak istiyor. Çünkü Efendimiz fiili kıstas. Yani sonsuz, Örnek şahsiyet. İnsan bütün problemlerini ona yaklaştıkça onu da çözer. Yaklaştığı kadar çözer. Sahabi yaklaştığı kadar çözdü. Ebu Bekir efendim yaklaştığı kadar çözdü. Efendim buyuruyor, ne varsa kalbimde Ebu kalbi kalbine ilka ettim buyuruyor. Velhasıl Cenab-ı Hak kula yaptığı bu kadar ikramlar karşısında Kuluna Cenab-ı bir bir vefa borcu var. Cenab-ı Hak dost olmak istiyor. Kul da vefakar olacak. Cenab-ı dost olacak. Takva ile ona yakınlık olacak. Tefekkür ve tahassüsle, yani tefekkür düşüncemiz tahsüse, yani bir kalbi davranışlara geçecek, hareket haline gelecek. Yeryüzünde kul ve onun şahidi olacağız. Cenab-ı Hakk'ın şahidi olacağız. Efendim buyuruyor, peygamberler diyor, nasıl diyor Allah'ın şahitliyesiyle, benim ümmetim de o şekilde diğer ümmetlere insanların şahididir buyuruyor. Muhittin Arabi Hazretleri buyuruyor, semaya iyi davranıyor. diyor. Yani gökyüzünü bir tefekkür et diyor. Semaya iyi davran diyor. Nasıl iyi davranacak, tefekkür edeceksin. Nasıl ilahi bir adet, nasıl bir sonsuzluk. Matematik, rakamlar, aritmetik sıfır oluyor. Zihnin kavramsımız mümkün değil. Ne yıldız adedi, ne eni, ne boyu, ne şeyi. Semayı iyi düşün diyor. Semayı diyor, iyi davran diyor. Yeryüzüne iyi davran diyor. Yani toprak Toprağa iyi bir tefekkür et diyor. Bir diyor, tabiat unsurundan diyor, bir toprak terkibinden çıkanlar iyi bir tefekkür et buyuruyor. Cenab-ı Hak'ta muhtelif ayetleri biz devamlı bir tefekküre davet ediyor. Mesela Cenab-ı Hak bu Vaka Suresi'nde bizleri şöyle tefekküre davet ediyor. Bu yürek ki sizi biz yarattık. Tasdik etmeniz gerekmez mi? Sizi biz yarattık. Ta tasdik etmeniz gerekmez mi? Rahime attığımız unutuyu gördün mü? Bir düşün diyor. Sen nasıl bir rahme düştün? Bir tohum olarak onu onu sen düşün diyor rahim attığınız unutfayı gördünüz mü? Onu yaratıp insan haline getiren siz misiniz yoksa biz miyiz diyor Cenabı. Yok kadar bir su zerresinden muhteşem bir insan vücudu çıkıyor. Halden hale geçiyorsunuz ve alaka mudga lahim izan vesaire. Cenabak da ey insan diyor soruyor seni diyor çekizlikten en güzel şekilde birleştiren Rabbine karşı seni aldatan nedir diyor. Ya yani niye aldanıyorsun bu dünyada? Yani mazini dön mazini tefekkür et kafi alsana bir kitap. Vaka suresinde yine aranızda ölümü takdir eden biziz ve biz biz irademizi gerçekleştirmekten aciz değiliz buyuruyor. Dünya gerici biz tayin etmedik. Gidişimiz biz tayin etmedik. E kime teslim olacağız o zaman hiçbir rolümüz yok bizim. Ölümü sizin yerinize benzerinizi getirelim. Sizin yerine getirelim. Bizim bilmediğiniz bir alemde tekrar var edelim diye takdir ettik. Biz gideceğiz, yeni bir nesil gelecek. Onlar gidecek, tekrar bir nesil gelecek. Kimse ölümden kaçamaz. Mecenaba bak o şeyleri mütekemiller, asillere la eder onun yerine başka bir toplumda daima getirmiştir Andolsun ilk yaratılışı bildiniz, düşünüp ibret almanız ders almanız gerekmez mi bu y cenabı yani ilk yaratmayı bu şekilde mükemmel bir şekilde halk eden Cabı insan tekrar yaratmaya Elbette muktedirdir ve bunu tefekkür ederek Cenab-ı Hak şu Badel Mevte ölümden sonra dirilmeye hazırlanmamız istiyor. Hep tefekkür devam ediyor. Tohumlar ve bitkilerden Cenab-ı Hak şey yapıyor. Ektiğiniz diyor, tarla ektiniz, o, o tohumu gördünüz mü diyor. Şimdi o ektiğiniz o tohumu düşünün buyuruyor. Onu diyor, siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz buyuruyor. Ve o zaman diyor herhalde biz çok ziyandıyız, biz doğru bütün mahrumuz derdiniz diyor. Velhasıl çevremizdeki ekinlere, ağaçlara, bitkilere, çiçeklere bakarak allah Teala'nın bu yaratma sanatını ve nimetlerini hayranlıkla seyretmemizi arzu ediyor. Bir toprak terbi terkibinden bu renkler, bu desen, bu dekor, bu ahenk, bu kokular kim çıkartıyor? Ve kime taktiğini? Bir buket getirene... Teşekkür halindeyiz. O buketi çıkar toprağınızın çıkartan kim? Bir bardak suyu ikram edene bir teşekkür halindeyiz. Bu bir suyu yaratan kim? Yine Cenab-ı Hak o kadar çok misaller veriyor Kur'an kimde. O içtiğiniz suyu gördünüz mü buyuruyor? Bir de onu bir içtiğiniz suyu bir tefekkür edin buyuruyor. Onu diyor buluttan siz mi indiriyorsunuz biz mi buyuruyor? Mevlana da burada çok dehşetli bir açıklama yapar. Diyor ki yağmur gibi ol diyor. Bak diyor, cenab bak diyor. Güneş diyor, bütün diyor suları diyor, temiz sular, tuzlu sular, ekşi sular, mikroplu sular tebahur ettiriyor diyor. Güneşe tebahur ettiriyor diyor. Hepsi de semaya kalkıyor diyor. Bir Akdeniz belki semada geziyor. Onlar diyor, havada diyor. Sema'da diyor, temizleniyor diyor. Rahmet olarak yağmaya başlıyor diyor. Artık diyor onun içinde mikrop vesaire şu bu vesaire iki duracı yine oksijen yine aşağı inmeye başlıyor diyor. Artık o diyor o bütün sular tebaurdan busa rahmet olarak geliyor diyor. O diyor yediğin senin sebzelerin, meyvelerin, meyvelere giriyor. Akar sular oluyor, yeşillik oluyor, inbat ediyor. İşte Mevlana diyor sen diyor, işte yağmur gibi ol diyor. İçinde de bütün diyor nefsane arzuları diyor. Hepsini ettir diyor. İç alemini temizle, iç alemde onu temizle diyor. Ve ruhun diyor rahmet tevize etsin diyor. Dileseydik diyor Cenab-ı Hak o yağmurlu diyor tuzlu su yapardık diyor. Deniz suyu gibi tuzlu su olarak indirirdik diyor. Şükretmeniz gerekmez mi diyor. Velhasıl bu Cenab-ı Hak 137 yerde, muhtelif şeylerde Cenabı ı İlahi azamet ve kudret akışlarını tefekkür etmemizi arzu ediyor. Tefekkür ve ne olacak? İbadetlerde huşu artacak. Cenab-ı Hakk'ın bu İlahi azamet kudret akışları kalp inceleyecek, zarifleşecek, hassaslaşacak, bir dalı bile incitmeyecek, Bir bir, bir kalbi Allah koruyacak, kırmayacak, incitmeyecek, incinmeyecek, Allah için affedecek. Böyle hassas, cennete layık bir kul meydana gelecek. Bu kul cennete layık hale gelecek. Sadiş-i güzel bir şeyi var. Olgunlar için diyor, kamil insanlar için diyor. Ağaçlardaki tek bir yaprak, marif marifetullahı, Allah'ın azametini anlatan bir divandır diyor. Afedersiniz, ahmaklar için diyor, bütün diyor ağaçlar diyor, tek bir yaprak bile değildir diyor. Yine bir Allah dostu, bu alem akiller için, aklı başında insanlar için, Kemal için de seyri bedai, ilahi azameti, ilahi sanatı seyirdir. Her an bir dehşet içinde kalmış. Ahmaklar için hissediyor bu dünya, yemekte şehvettir. Velhaz ilahi tefekkür, kulu hikmetlerin seyyahı eyler abes yok kainatta ve bu azamet karşısında insan bir hiç olduğunu fark edecek bir vitrin vitrine, içerideki dükkandaki eşyalar oraya konur vitrin'e. o içerisini temsil eder i̇şte kainatta ilahi bir vitrin ilahi azametin ilahi kudret akışlarını ilahi nakışlarının bir vitrin bu kainat o vitrini Cenab-ı Hak o vitrin karşısında ama olmamızı arzu etmiyor Kalp uyanacak. İşte bu suresinde insanlar imtihandan geçirilmeden yalnız iman ettikleri de demekle de kurtulacaklarını mı zannediyorlar buyuruyor. Yani kefenlerimizle beraber ameli salihlerimizle gömüleceğiz. Ameli salihlerimiz de dualarımız gibi kabule muhtaç. Bunun kul devamlı Cenab-ı Hakk'a bir iltica halinde olacak.